Kafirun suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke döneminde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun inkarcılar demektir. De ki ey kafirler. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.